صلو على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على محمد تحت Aynı ama min ibreti kalbi qasam in şehreti, amr fana min gafleti, ya Rabbana, ya Rabbana. Cüllü ale bedr el-ja, cüllü ale nur el-huda, cüllü ale ayn el-vera, ayn el-Nabi el-Murtaza, cüllü ashabihi,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 mazhar-ı sırr-ı sübhanellezî Muhammed Mustafa râ salavât edîb-ü mektab evhâ ma Mahmud-u Murtaza râ salavât sahib-ü mekâme kâbe kavseyn-i Kibriyâ râ salavât emmâ ba'du el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 Sadakallahu'l-Azim, Celil, Cebbar ve Bellag'a Resuluhu'l-Nabiyyü'l-Hâşimiyyü'l-Arabiyyü'l-Mekkiyü'l-Medeniyyü'l-Muhtar. Ayet-i Mana mâna bir mezden mukattem. Yine Sultanımız Sultan-ı Enbiya Şefî-i hûz Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ. Aleyhi ve Sellem Efendimizin üzerine getirdiğimiz ve getireceğimiz salavat-ı şerifelerin fazaili hakkında bir hadisi şerif nakli beyan edelim ve de dualar edelim. Ola ki Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri şu mübarek kadir gecesinde ettiğimiz dualarımızı dergahı izzetinde ahseni kabul ile makbul eyleye, affeyle affeyleye. Amin. Böyle Cami-i Şerife bütün biladi İslamiyede sıkı sıkıya dolduğumuz gibi tahri kainatın firdevsi ealaa cennetinde böylece Rabb'im bizlere haşr cem Habibi Ekrem'i hürmetine. Amin. Kadir hürmetine. Nuri Zulem Zulam hürmetine. Ekrem hürmetine. Amin. Ale'n-Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Lil Mucalli alayi Nur on ala Sirati, b'manıncan ala Sirati min Ahlı Nur, lâm yekun min Ahlı Nahr. Sallahu Rasulullah, vana Habibullah. Fahri kainat efendimiz, efendiler efendisi, kainatın efendisi, mevcudatın sultanı olan Muhammed Mustafa, Sallallahu Taala aleyhi ve Vessellem efendimiz. ''Bana salat gönderenlere, bana salavat-ı şerife okuyanlara Cenab-ı Hak sırat köprüsü üzerinde bir nur ihsanı'' der. Ehli Nursa ehli nardan olmayacağı bedihidir. ''Bana salavat-ı şerife getirenlere Halid-ı Zülcelal bir nur ihsanı'' der. O nurlu olan kimseler ehli nardan değil, cennet ehli onlar. Allah dilimizden kesmesin. Amin. Beyti şerifi tavaf ederkene birisi daima Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ma ala alihi ve sahbihi ve sellim okur. Tuttu dedi kardeşim buranın yedi tavafına yedi duan var. Niye o duaları okumuyorsun daha bile salavati şerife okuyun dedi. Benim gördüğümü sen görsen sen de salavati şerife okum dedi. Ne gördün sen? Babamla beraber hacca geliyordum. Babam hastalandı. Babam hastalandı. Son nefes, son sıkıntılı devri. Şahsı dönmeye başladı. Biraz daha çekti, vefat etti. Sıfatı hayvan suratında oldu. Çok ağladım, çok sızladım ve yıkıldım, düştüm, yorgunumda da döşüne uyumuşum rüyamda nur gibi bizzat geldi. Depemden, tepesinden babamın ayağına kadar sığadı. Babam nura teptil oldu. Allah aşkına siz kimsiniz dedim. Ben iki cihan güneşi Muhammed Mustafa'yım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şu dekli günüme ya Rasulallah nasıl yetiştiniz? Babam kümde çok günahı var böyle suratı kötü dönecek şekilde çok isyanı var ama kunda bana yüz salavatı şerife getirmeyince yapmazdı uyumazdı benim başımda bir melek var o melek bütün ümmetimin salavatını bana getirir ve duyurur kim olduğunu da söyler filan oğlu filan sana salavatı şerife okudu ya Muhammed'dir ben onun salavatını kabul ederim ve o melek bana geldi dedi ki sana yüz salavatı şerife getiren zat öldü ya yüzü hayvan suratına döndü. O bana her, her gece yüz salavatı şerife getirdiği için ben şimdi ona yetiştim ve kurtardım buyurdular. Bunun için size her vağzımızın önünde salivat-ı şerifeden bahsederiz. Allah Muhammed Mustafa'mızdan bizi ayırmasın. Şimdi Kadir gecesinde herkes bir taht yazıp koyuyor. Bir okuyun bakalım. Yukarıdaki tip sinirleri yürümüş o da buraya duyuruyor. Kadınların orada mı? Evet. Onu kaldırsınlar, duyurmasınlar. Devam ediyoruz efendim. Sırat köprüsü Es sıratu edekku mineşşari ve ehaddu mineşseif İrşadul Gafilin 254 Yani sırat kıldan ince kılıçtan keskin. Kıldan ince kılıçtan keskin. Yine gecenin karanlığından daha ziyade karanlık. Hocam geçebilir miyiz ya öyle? Bu eşkıya ve usat hakkındadır. Asıların, şakilerin hakkında böyle. Ama mütteğin, Allah'tan korkan, ısıcak demeyip de bugün de caminin içine sokulan ama müttekin hakkında bir sahra vasi olacak geniş ovanın yazısı kadar geniş olacak sırat köprüsünün üstü kıldan ince kılıçtan keskin olsa bir adım atılmaz o asılar için öyle geçemesinler de ehli nar olsunlar diye yoksa orucunu tutan namazını kılan hacına giden zekatını veren anneye babaya itaat eden İslam'ı prensiplerden ayrılmayan için Ova'nın yazısı gibi bir yazı Şöyle bir kat daha teması geçiyorum. Sıratta su an Yedi yerde yedi kontrol var, sorulan, cevap veremeyen yerde bin sene kalacak. Yedi karakol var. Yedi yerde pasaporta bakacaklar. Tamamsa geçebilecek, tamam deyince geçemeyecek. Hocam biz geçebilir miyiz? Bakalım sınayalım. Bir, birinci kantara birinci karakol imanından sual olunur imanın kamil miydi? ölünce dirilmeye imanın var mıydı? E ementü billah ve melayiketihi ve kütübihi ve rusuli bu altı şeye iman ettin mi? ettim, geç yoklayacaklar ikinci kantara da namazından sorulacak Tek namaz geçirdin mi geçirdin kaza ettin mi kazan duruyor öyle namazım kaldı bekle burada bin sene yok namazı tamam geç namazdan neden çok konuştuk test tez geçeceğiz üçüncüde zekatından sorulacak zekatı tamam verdin mi zekatı tamam verdim noksanın var mı Evdeki kaylı halılara da verdin mi, duvardaki çaklı halılara da verdin mi, ailenin altın bileziklerine de verdin mi, koyunlarına, sığırlarına, davarlarına, mallarına zeketi tamam verdin mi, Verdinse verdin verdin, vermedin namazın da kabul değil, zeketin de kabul değil satı. Geçen zekat için çok konuşmuştum. Şimdi ona kadar lüzum görmüyorum. Hocalarımız mütemadiyen konuşuyor. Dördüncüsü, savımdan sorulur. Orucun tamam mı? Orucu tuttun mu? Tuttum elhamdülillah. Geç. Orucu tutmayan, bekle buradan. Sıratta senin için yol yok. Senin yerin veil deresi. Cehennemin içi. Düş aşağıya. Başka çare yok. Beşincisi, haccından sorulur hicaz sana farz mıydı farzıdı daha gençsin dediler akıl bali oldu muydu oldum niye gitmedin sonra fakirliğe düş, düşsen hiçbir malın kalmasa yürüyü yürüyü yetmek üzerine farz olur sana haç evelden farz oldu oğlumu evvelecektim kızımı çıkaracaktım şunu yapacaktım Yalançı mahanalarla kaldın sonra da fakirliğe düştün yürüyü yürüyü gitmek üzerine farz evet, istersen diyanete yaz istersen müftimden sor kimden sorarsan sor bu böyle çünkü namaz ezan okununca farz olduğu gibi hacca gidecek kadar para eline geçti de in de Allah mesulsun, mesulsun. Hacım tamam ya Rabbi geç kulum altıncısı Abdestten veya gusulden sorulur. Abdestini tamam alır mıydın? Guslü iyi yapar mıydın? Dünkü haber verdiğim gibi gusül yapar mıydın? Yapardım. Guslüm tamamıdı. Abdestimi de yerli yerinde alırdım. Kıbleye dönerdim. Uştafe elimi yıkardım. Ağzımı yıkardım. Yüzlerimi tüy biten yerinden, kulaklarımın yumuşağından, boğazımın altından yıkardım, dirseğimi de yukarıdan sıkar, dirseğimle beraber yıkardım, başımın dörtte birini mest ederdim. Kadınlar gibi şuraya vurmayla bu mest olmaz. Kadın olsun erke olsun eline suyu alıp dökecek böyle geriye de dökecek elinin tüm ıslandığımı dörtte birini mestir böyle aşağı yukarı sürmekle yeni adetli saç sahipleri saçını daradığı için böyle sürüverdim mi şurada bir parmak saçı yıkamış olduğundan kat iyen abdestleri caiz değil abdest olmaz onunla kılınan namazda namaz olmaz iyice bil o bozulursa bozulsun aşağıya sığınacak yukarıya sığınacak nesli olacak çünkü o saçlar anladım efendim daha yedinci abdestim de iyi Müslüm de iyi geç kulum yedinci sual zulümden sual edilecek kimseye zulmettin mi Allah'ın mahlukuna zulmettin mi Zalimlerden dat alıcı miskinler arkasıyım ben. Zalimlerden hak alıcı miskinlerin kuvveti benim. Elem te'alem bi enne zulme aru ceza uz zulme indallahi naru lil mazlumu fil cenneti daru velil zalimi fil naru naru. Hiç tükereceğim yok. Şu öte yani pek uzun geliyor. Şöyle ayeti celiliye dönelim. Açılın bir Şedden ila ila illallah. Muhammedan abduhu ve rasulu. cümlemize <Sessizlik> husn-u hatimeler tevfik et ya Rabbi. Tevfik nasip et ya Rabbi. Mevlamız bu geceye ait ne buyuruyor? <gülüyor> Sıpt kıl dinlemeyince İstifade edeyim diye kulak vermeyince istifade edilmez. Ne buyuruyor kudret sahibi Halik'e Zülcelam? E, sebeb-i nüzül yani ayeti celilenin gelmesinin sebebi eskiden bin ay harp edenler olduğunu Muhammed ve Vesselam'a söylediler. Peygamberimizin yanındaki sahabeler Hele Bilhasla Hazret Al Efendimiz çok üzüldü. O üzülünce bu ayeti celile nazıl oldu. Dinleyelim. Aübu İllahe min Şeytanir Raḍiyyun. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. İnna anzallahu fi Lailatil Qadr. Muhaqqh biz azim zishan. Kur'an aali aali olan o büyük Kur'anı bir gecede indirdik Kadir gecesinde indirdik yani cehalet karanlıklarından cehalet zindanlarından insanı kurtaracak yollarını bildiren Kur'an'ı biz Leyleyi Kadir'de inzal ettik Leyleyi Kadir'de gönderdik cehalet aranlığı zindanıdı. Nasıl zindanı güneş böyle parçaladı da mahvetti de gündüze kavuşturdu. Muhammed Aleyhisselam doğunca Kur'an-ı Kerim gelince dünya zindandan kurtuldu. O sevgili Omarul ül Farid Allah'ın sevgilisi cari yari güzin diri diri kızını yere gömerken sağ kız yani baba beni nereye götürüyorsun gel dedi terbiyesizliğin yok gel babam kazarkana yüzüne toz bulaştı yüzüne toz bulaştı babacığım diyor da daha kadar insaf etmiyor burayı niye kazıyorsun baba dedi senin gibi kalk sıcağı, buraya gömeceğim da onun için dedi koca hazreti Ömer Çocuğu kavalamaya başladı. Şeylerde de gördünüz ya, müsamerelerde de görüyorsunuz ya, nasıl gömdü de ağız üstünü kapadı, şöyle üstüne toprağı yığı yığı verdi. Hayatımda bunu hiç unutmam diyor. Ciğerim her gün yanır. Baba diyor da diyor, bana cehalet karanlığı, zerre kadar acı vermiyordu o gün diyor. Zerre kadar acımıyordun serize kadar acımıyordum. bu karanlıkları yırtan Kur'an-ı Kerim Ebu Cahil Allah torunlarından torunlarının şerrinden bizi korusun Muhammed ve Vesselam'ın gününde Ebu Cahil hep topladı daha Umarul Farid küfrü halinde küfrü halinde Topladı, Ömer'ül Fari'yi çığırın dedi. Çığırdılar. Ya Ömer dedi. Senin gibi bir pehlivan zamanında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o demez ya, Muhammed ejderhaya dönüp geliyor dedi. Beni Erkam'ın evinde toplanmışlar. 38-39'a bali olmuşlar. Bunları senin gününde de ürünü alamazsak bunlar bizim eba-u ejdak dinimizi yıkacaklar dedi. Bizi puta eve tattırmayacak bunlar dedi. Çünkü o güneş doğdu. Hazreti Ömer şişti. Oltuğunu kabarttılar onu. Dedi, ben geleyim, Muhammed'i esir alayım, tek tek karşımızda kırayım dedi. O evkelendi mi? Tüyleri tüyleri elbisesinden dışarıya çıkardı. Hazreti Ömer evkelenince böyle heybetle giderken yolda Nüayyim isminde iman edenin bir geldi. Nereye giden böyle ya? Ömer dedi hiddetle. Tür hiddet. Muhammedileri esir alacağım. Muhammedileri başındaki olanları da öldürmeye gidiyorum dedi. Gitmeyecek işin peşine düşmüşsün gücün yetmez dedi gücün yetmez bu işi başaramam korkarım sen de imanlısın dedi ilki seni öldüreyim bana göz dağı veriyon dedi yakasını tuttu tuttuğu zaman dedi ki bir ben mi iman ettim kız kardeşime enişten de iman etti dedi yani o ülkesini almanın için öyleyse ilk kız kardeşimi enişte mi öldüreyim de sonra Muhammed'i öldüreyim dedi ve kız kardeşinin evine döndü Hafâ isminde birisi onlara Kur'an talim ediyordu. Kur'an okuduyordu. Ta ha aleykel Kur'ane teşka. Ayeti celilesi nazil oldu. Onu gelenediyordu. Kapıya da bayak verdiler. Ömer gelmesin diye. Herkes titreyiyor. Gördün mü o mu? Zından ulan dünyayı Kur'an-ı Kerim açtı böyle. Allahu Teala azzatları bizi Kur'an-ı Kerim'den ayırmasın. Şimdi efendim yedi hapıya vurduğu zaman kimsiniz ben Ömerim deyince hemen habbabı orada bir is partı attılar üstüne yatağa kaydılar. Hemen ikisi birden çıktılar. Kur'an-ı Kerim'i pencerenin altından dinlermiş. Estağfurullah bismillah. Ta ha ma aleykel Qur'an alekeşka ila ahirin ayeye böyle devam edip giderken manasını da anladığından ciğerine vur gibi geçmiş. Geçmiş iman etmeye gönüllü bir şekilde kapıyı vurmuş. Acı verdiler dediler. Hani şu okuduğumuz bir şey var getirim ortaya. Hayır ya. Onlar biz öyle bir şey görmedik dedi. Niye hiç yalanı sevmezdi. Niye yalan söylüyorsun diye eniştesinin şöyle e, yakasından tutunca udu inan tura gibi gözüne çıktı. Kesecek. Niye yalan söylüyorsun? Yedi kesme yahu Allah'tan korkman mı ya Ömer dedi. peygamberden utanman mı sen dedi kocamı niye kesiyorsun dedi niye yalan söylüyoruz dedi vurunca kız kardeşinin ağzından kalp dökülmeye başlayınca ciğeri yandı dedi ki Allah'tan kork dedi peygamberden utan dedi dini hali geldi dedi kız kardeşim beni acıttınız Yahut dedi ben iman etmenin için girdim dedi Kur'an'ı ben duydum dedi Taha surası okunuyordu dedi. Getirin ceylan deresinde dedi. Okun da bir dinleyin. Hap hap hemen ayağa kalktığıyla. Hazreti Muhammed o birini imana getir yarabbi diyordu. Demek ki sana duası kabul olmuş. Şu ayeti celile dedi. Bunu okuyup da iman etmenin için ne lazım gelir dedi. Hemen huslet gusletti hemen gusletti ömüne düştü dedi. hemen ömüne düştü Muhammed aleyhisselamın yanına geliyor şöyle mazgal deliklerinden bakıyorlardı işte dedik, ha. hazratı, e, hazratı muhammed aleyhisselama omar geliyor ya muhammed dedi hazratı hamza kurtma ya resulallah hazratı alim kılıcı elini aldılar kapıya dineldiler ilk hemen keserek korkma dedi yok yok cebrail aleyhisselam geldi omer iman etmeye geliyor dedi Peygamberimiz müjdemi verin... ...Omer iman etmeye geliyor... ...kapıyı açın da ben oraya varayım... Dedi. ...kapıyı açtılar... ...Peygamber Efendimiz girer girmez... ...oku dedi... ...eşhedü enle... ...ilahe illallah... ...ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü... ...bir kucaklarında sıktıydı... ...küfür dışarıya çıktı... hazrat Ömer... ...Halife'nin ikincisi oldu... ...bu işte zindanları yırtan... ...Kur'an-ı Kerim geldi... Allah bizi Kur'an-ı Kerim'den ayırma ya Rabbi. Devam ediyorum. İnne enzelnâhu fî leyletil gadir. Muhakkak biz azim şan Kur'an-ı Ali'yi bir gecede indirdik. Ve me Kemaliyle me Ya ekrame rusul ne şey bildirdi sana Leyla'yı kadir hangi şeydir Leyla'yı kadirin kadrini ne şey bildirdi kim bildirebilir ben olmasan Kur'an'ın büyüklüğünü Leyla'yı kadirin büyüklüğünü ancak ben bilirim diyor Allah sana bildiriyorum habibim dinleyelim yani Leyla'yı kadirin azametini o gece olan hayır ve hasenatın derecesini sana hangi şey bildirdi Habibim? Neden bildin? Leyletül kadir hayrun min elfi şehrin. Leyletül kadir bin aydan hayırlı. Leyletül kadir bin aydan hayırlı. Yani biz başka memleketlerde de bulunduk. Develi de vaaz verdim. Ben Ganyide'le vaaz verdim. Adana'da vaaz verdim. Kuzan'da vaaz verdim. İstanbul'da dahi verdim. Gört köşeler verdim. Bizim çocuklar gibi kalkıp, kalkıp gidip gelip gelip gelip huzurumuzu bozan bir yerde olmadı daha. Bir yerde olmaz. Buranın çocukları yalnız. Bu terbiyenin dışında bir insanla Oturacaksan otur oturmayacaksan defol geçirdi. leyla Kadir leyla Kadir Hayru Min Şehir leyla Kadir'in bin aydan ha hayırlıdır. Yani Kur'an nazil olan gece kendisinde leyla Kadir bulunmayan bin aydan hayırlı. Zahar şeytan durdurmaz burada. Şuradaki durduğun bin ay 82 seneden hayırlı şurayı bekleyin. Azıcık Sığarayı canı isteyince kalkıp gidip İçmek mi doğru şimdi? Bin aydan hayırlı 82 senelik ibadet etmek mi daha hayırlı? Soruyorum senden. Niye geldin buraya? İki Devam edeyim. Tenezzelül <türk> melâiketu ve rûhu fîhe bi'izn rabbihim min kulli emir Melekler şimdi melekler yedinci kat sema melekleri Cibril'i emin Cebrail aleyhisselam içinde her emir için Rabbilerinin izniyle o gecede nazil olurlar şimdi içimizde Cebrail var melekler var sıkışanlar Cebrail'i melekleri sevemediğinden oluyor ruhlar genişsin duyun da Allah, git de bak diyor onların hallerine. Yani Leyla-i Kadir öyle bir mübarek gecedir ki, bak kitaptan okuyorum, o gecede semadan yeryüzüne müminleri ziyaret etmeye, ya Rabbi kullanın ısıcak, yediler içtiler oruç tuttular, 26-27 gün oldu, bugün ücretlerini isteyiyorlar. Ha ne olursun biz de varalım işlerine biz ziyaret edelim onları. Sen oturuyor ya senin dizgin dibinde belki kaç bin melek oturuyor. Sığar mı hocam? Onlar cismi latiktir. Şuraya şu elektrik gibi yüz bin tane koy. Ziyası sığdığı gibi onlar ziya olduğu için sığıyorlar. Görüyor musun? Melekler de içimizde şimdi. Cebrail aleyhisselam da içimizde. Bütün camileri dolaşıyorlar böyle. Bakıyorlar düzenimize elhamdülillah ağızlarımız sende, gözlerimiz sende, gözümüz Allah'ta bizim. Gözümüz sende, gözümüz Mevla'da. Bugün kendinden ücret istiyoruz. E, bin aydan hayırlı olan Kadir gecesini bekliyoruz. Başka yerlerde cami kitlenmez, elektrikler sabahlara kadar yanır tesbih namazı kılarlar kadir namazı kılarlar yüzlük kat kadir namazı kılarlar dört rükaat tesbih namazı kılarlar kaza namazı kılarlar Allah diller zikrederler tevhid okullar böyle geceyi sabahlarlar camilerde senin memleketinde bir iki saatte sıkışı verip de çıkmak başka yerde öyle değil bura makarre ulemaymış efendim hiç inanmam ben öyle şeye dışarılar makarre ulema İstanbul ne şimdi göreceksin? Bütün görüyor. Develi de vaız verdik Allah dedik biraz Allah. Bir e, polis geldi dedi sizi karakola buyurun dedi. niye karakola gidiyorsan? Sen gitti ben varayım. Develi böyle karıştı. Ne olmuş? Siz diyor Allah dediniz. Allah demek yasak diyor. La halle ve Yani hayreti mucib oldu. Karakolu bastı millen. Zor gücül milletin önüne eğlenenler... Polisi attılar bir de jandarma kumandanıymış onu da attılar. İkisi de dışarıda hanım, kusura bakma. Açtıları da radyoları hem Ankara hem de İstanbul Allah diye yıkılıyor. Allah diye bağırıyor. Bugün dört köşe yedi iklim Allah diye çığırdığı gün. Onların ya yarabbi bizi de affet yarabbi. Kalbimizi sıkıştırma yarabbi. Sıkıştırma. İyi dinleyelim. Yani Leyla-i Kadir öyle bir mübarek gecedir ki o gecede semadan yeryüzüne müminleri ziyaret. Müminleri ziyaret. Ve istiğfar etmek üzere Cibril-i Emin'le beraber melekler dünyaya ve ahirete müteallık her emin için Rabb'larının iziyle inerler. Ehli imanı ziyaret ederler ve yeryüzünün ibadetlerinin abitlerinin ibadetlerini seyri temaşa ederler müminleri ziyaret eder Cibril'i emin melekler keşke biz de melek olmayayıp da insan olaylık diller ve şöyle bakarlar Kimisi tesbih namazında belini eğmiş, öyle subhanallah, elhamdülillah, ve la ilahe illallah, akber, ve la hal, ve la, kuvvete, illa, billahi, la azim, okuyor. Kimisi benim günahım çok diyor, kaza namazı kılıyor. Kimisi Kur'an-ı Kerim okuyor, kimisi istiğfar okuyor, kimisi Allah diye feryat ediyor. Onları görmeye geliyorlar, ziyarete geliyorlar. Demek ki biz ziyarete layıksın. Ya neysin sen? Sen müminsin, mütedeyyinsin. Kırtlağına kadar iman dolusun. İnşallah bu imanla ölür, cenneti alayı buluruz inşallah. Buluruz inşallah. De dinleyelim daha. Selamun hiye hatta metla'il fecir. Selamettir o gece. Gün doğuncaya kadar. Kadir gecesi belirli değil. 20'den sonra tek gecelerde. Bu gece sabaha kadar bir afat olmazsa Gündoğana kadar selamet yaşar o gece. Allah ona selamet vermiş. Bu meleklerin selamiyle de dolar yeryüzü. Esselamu aleyküm ey müminler. Kadiriniz mübarek olsun. Yanınız insan insana demez. Bütün melekler de böyle hem dua ederler hem tebrik ederler. Allah'ımız bizleri de tebrik etsin. Selamettir o gece gün doğuncaya kadar. Yani Leyla-i Kadir müminler için hayır ve selamettir ki o gecede şer olmaz bu selamet sabahın zuhuruna kadar devam eder sabah bitene kadar devam eder Kur'an-ı Kerim nazıl olan gece bu gece Taha surasıyla Hazreti Ömer'in belini büken gece bu gece Allah şefaatlerine nail et ya Rabbi Kur'an her okunuşta ruhani zevk duyulan, hiç osanç vermeyen bir kitab kerimdir. Öyle bir kitabı kerim ki insana hiç osanç vermez. Hoca efendi elhamın yerine başkasını oku terevitte canım, başka ayet oku osandım diyen bir kişi duymadım daha. Ne diyor öyle oluyor hocam? Allah kelamı olduğundan doyulmaz Hocam ha amenel rasulü yerine başka bir ayet okun ve allahüllezi la ilahe illahünün yerine başka bir ayet okun olmaz yavrum der hoca diyen de bir fert olmaz her okunuşta ayrı ayrı dalı var Kur'an-ı Kerim'in hiç kimse daha o sanç vermemiş Allah'ımız bizi Kur'an-ı Kerim'den ayırma ya Rabbi görüyorum kardeşim daha sana Kur'an'dan bir kaç kelam söyleyeyim de ...evini ahır gibi etme de... ...evin yüzeyyen bir ev olsun... ...oğlanlarını okut, kızlarını okut... ...aileni okut, kendini oku da... ...evin ahır olmasın... ...evin yüzeyyen Kur'an-ı Kerim evi olsun... ...Allah öyle ev etmesin evimizi. Kur'an... ...bir köyü bir bucağı değil... Yekpare bir dünyayı idareye kafi... ...ve kefil bir kitabı ı celildir. Bir teci köye... ...bir Türkiye'ye neye değil... ...dört köşe yedi iklima... ...yetecek kadar Kur'an-ı Kerim'in... ...idaresi var. Kur'an ömünde mazıları rukua indirmiş... ...hiçbir asır ondan... ...müstani kalmamıştır. Bütün büyükler ömünde rukua ...evilmiş. Utbeye dediler... ...sen Muhammed'in akrabası olun... ...git de buna söyle... Gel şu iman iddiasını bıraksın da putumuzdan sanemimizden bizi savutmasın. Git bir evit ver. Hem onlara vaat et. De ki Yahuy bey olmak istersen seni memleketimizde bey edelim. Evlenmek istersen en zenginimizden kız alalım. Zengin olmak istersen para toplayalım. Çok en zenginimizden ol. Yalnız şu İslam davasını bırak rica ederim diye. Geldi böyle söyledi öyle söyleyince Muhammed Aleyhisselam eûzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim errahmanu alleme'l-kur'an halakal insane alleme'hum beyan, eşşemsü vel kameru bihusben titremeye başladı. Akrabalığımızın hakkı için daha okuma öteyene dedi. Akrabalığı seversen dedi. Ağzını kapadı peygamberimizin kalktı gitti. Onu gönderen Ebu Cahiller, Şeybeler, Ebu Lehepler ne bekliyor gelmedi, evine doğru gitti. Vardı, ya niye gelmedin dedi, kanaatım olsun bir şey okudu, siz sıhhır diyordunuz. Siz esatrili evvel diyordunuz, evvelki satırlar diyordunuz, o şiir diyordunuz. Vallahi hiçbirine benzemez o Allah kelamı, az kala iman edi yazdım dedi. İman idi yazdım. İman etmedi de vücutum böyle titremeye başladı. Akrabalığını seversen dur dedim de öyle durdurabildim diyor. Kur'an-ı Kerim bu kardeşim. Sen okutturmuyorum yavrularına niye okutturmuyorum ama çok zararlısın. Kur'an-ı Kerim dürrü mektundur. İncilerini müminlere hedaya ediyor. Kur'an-ı Kerim Kur'an mucizdir okuyan daima acizdir bazı Elham'da da yanlışır insanlar aciz Kur'an bucizdir dinle Kur'an dünyada şafi ahirette şefi'dir dünyada Kur'an şifa verir ayetel kürsi oku oku avucuna üf de yüfür, vücutuna çal hastalık biiznillah uçan gider ahirette de şefaat eder iki şey şefaat eder Birisi Ramazan. Ramazan ayı gelir kolundan tutar. Ya Rabbi bu benim için, senin için aç kaldı, su içmedi, ekmek yemedi. Müsaade et bu korkuyor sırattan geçmeyi. Ben sırattan geçireyim. Kur'an-ı Kerim geliyor. Ya Rabbi bunu okumak yüzünden başka işlerini bıraktıydı. Ben buna şefaat edeyim cennete girsin. İkinize de izin veriyorum diyor. Orucula Kur'an şefaat edip cennete götürüyor. Hadis-i Şerif bu. Daha okuyorum. Ben doymadım sen doyuyorsan. Kur'an kalbe safa, ruha refah verir. Kur'an emrazı teşbiye ve tedavi eder hastalıkları ya şifa verir Kur'an'ın kovduğu kimse hiçbir zaman felah bulamaz Kur'an kovmuşsa Kur'an sen boşadığın aileyi geriye almışsın 3'ten 9 demişsin 3 desen yine 3 defikte düşerdi o onu geriye aldın sen camimize niye gelmez? Sen İslam dinini terk etmişsin terk etmişsin Kur'an'ın ilk ayeti oku diye başlayan alemi kucaklayan bir burhanı ilahidir. Kur'an'ın muhafızı bizzat cadiz, celili, sübhandır. Yoksa toplar, uçaklar, gemiler Kur'an'ı muhafaza edemez. Derler Kur'an'ı Türkiye'ye çevireceğiz ne edeceğiz, ne? Onun muhafızı Allah'tır. Kimse ona tokanamaz. İncil de bozuldu, Tevrat da bozuldu, Zevur da bozuldu Bak her yerde okunmaz radyolarda, Kur'an-ı Kerim bütün devlette okunur. Onu kimse bozamaz. Bir bozuk olsa, şimdi dört İncil'i dört ettiler, bir İncil 104 dört oldu, yüzünü mahvettiler. Dördü kaldı, dördüne birbirine uyamadığından şakta okundu, mukarkta yanlış okudum diyorlar, okuyamıyorlar. Kur'an-ı Kerim dört köşe yedi iklimde okunur, kimse bozamaz Kur'an'ı. Devam ediyoruz efendim. Kur'an'ın müntiri tevilsiz ikfar olunur. Anlayamadım hoca. Kur'an'ı kim e, inkar ederse bir tecrüt ayetini tevilsiz olarak kafir dinir o adama. O Kur'an eski masalıdı geçmiş diyenler onları kim dediyse tevilsiz. Yani tevil edilmeden kafir olur. Tecdidi iman tecdidi nikah edilmezse olmaz. Meşgul edin. Giden hep tuttunuz. Daha okuyayım mı sana? Kur'an mümine mümine bit evradıdır Müslümanın Kur'an. Okuduksa evrad okuyor gibi. Efendim mümine bit. Gurbette iş. Garip düştün mü Kur'an'ı oku sana iş olur. Hüzünde meserref Kaygı zamanı ölüm oldu mu gelip gelip Kur'an okudukları onun için ciğerin, bağırın, kardeşin öldü, bacın öldü, ailen öldü, yavrun, paren öldü. Canın cayır cayır yanıyor. Hafızlar gelir, evzubillahimineşşeytan, yarı ağıttı okullar giderler, kalbine bir su serpilmeye başlar, onunla teselli olabilin. Allah bizi Kur'an'dan ayırma ya Rabbi. Kaygıda meserlet, zulmette nur, zulmet zamanında nur veren, evet. Dalalette hidayet, dalalet zamanında hidayet tarifesidir. İnsan dalalete düştün mü Kur'an hidayete getirir. İzâ ve ehadukum en yuhaddise rabbehu fellekraîr Kur'an, Can sayır. Sizden birisi cenâmuhakkıla münacât ve mükalemeyi severse huzuru kal bile Kur'an okusun. Sizden biriniz Allah'la konuşmayı severseniz, Allah'la konuşayım diye istiyorsanız Kur'an-ı Kerim okuyun. Allah'la konuşmuş gibi sevaba nail olursun. Anlayabildin mi? Daha değil mi? Camiden hoca efendi Kur'an okulu dinlemen çıktın. Dedin nereden gelin? Allah'la konuşmadan. Yalansın, vallahi. Desen, yalanında yalan, yemininde yalancı değilsin. Allah'la konuşmuş gibi sevaba nail olursun. Allah bizi Kur'an'dan ayırmasın. Amin. Kadir Gecesi. Men zâme leylete'l-kadri imanan ve ihtisaben gufire lehû mâ min zambi. Sadaka Rasulullah, ve netaka Habibullah Kadir gecesini, Kadir gecesini şu bulunduğumuz geceyi sıdkı yakin ile sıdkı yakin ile inanarak, iman ederek ihya eden mümin mümini kamil günahı sahayiri mahvolur. Ne kadar bütün ömründen ne kadar günah ettiyse inanarak, sevabına inanarak Kadir gecesi olduğunu bilerek kim burayı bekliyorsa günahı sağayrı, bütün ömründeki günahı mahvolur diyor Peygamberimiz. Memnun olduk değil mi? Yalnız şunlar affolunmaz diyor, bunları sayın. Kadir gecesinden istifade edemeyen şunlar. açıl bir aşkla. <Gülüyor> Kelimesiyle cümlemize husn hatimeler tevfik et ya Rabbi. Hocam o kadar mükafatını gösterdiniz de affolunmayan olacak mı? Şu on kişi affolunmayacak içinde varsan kaygılan ve tevbe et. İnşallah yok. Olursa bilmiyorum. Bizde varsa ben tevbe ediyorum. Daha okumadan evveli tevbeyi nasuhla tevbe olsun. Ya Rabbi. Şimdi... Affolunmayanın bu şu meclisten boş çıkanın birisi, sıhirciler, sıhırbaz. Memleketimizde yok elhamdülillah. Sihir yapan, bu yok efendim bir. İkincisi, falcılık yapanlar. Falcılık, elin nikahında olan aileyi kocasından savudup da başkasına muhabbet etsin de zineye sebep olsun diye. ...büyücülük yapan... ...devletin de yasak ettiği... ...büyücülüğü yapan... ...bunlar da bu geceden mahrumlar... ...şifa içinde bir şey yapar... ...belki... ...yani ötekinin yüzünden... ...onu da yasakladılar ya... ...belki yapar... ...lakin büyücülük yapar da... ...büyücülük yapar da... ...milleti yataklara düşürür... ...hasta eder, büyüye tutturur... ...elin ırzını namusunu namuslu kızının ciğerini büryan eder de oğluna yakacak şey yaparsa bu geceden mahrumdur hiç oturmasın kalksın defolsun gitsin doğru böyle yok da çocuk ne kalkabilir ne de edebilir bu da yok bizde efendim ikisi de yok şu da üçüncüsü meşşahin olanlar meşşahini anlayamadım müslümanlara kincilik ederek kırgın bulunanlar ya ırzına ya namusuna bir hakaret yok da partinin neyin için sene sene küs duruyor birbirine üç günden tazda böyle küs duranlar da bu mecliste dördüncüsü <gülüyor> <gülüyor> mükmülik hamur olanlar da ümidini fessin ''Yani Irak'ıya müptela olan, Irak'ı içen kimseler de tevbe ederlerse derhal kurtulurlar. Tevbe etmezler de ısrar ederlerse bu geceden ve İslami olan ruhani gecelerin hepsinden mahrumlar. Hep birden tevbe nasuhla tevbe olsun ya Rabbi. Tevbe ediyoruz. Bir ağza almanın imkanı yok. sat iki şey için iman çıkıyor.'' Birisi elin ırzına kuşağı uçkurumu çizerkene iman diyor. Dur çıkayım da imansız olarak zina et diyor. Bir de ırak içerkene şişeyi eline alıp da ağzına getirirkene iman diyor ki Allah aşkına üstüne dökme çıkayım diyor. Kafada gölge gibi kalıyor iman. Bunlar imansız olarak ırak içiyor, imansız olarak zina ediyor. Allahu Zülcelal Hazretleri bütün müminleri muhafaza etsin. Demek ki efendim mütmine hamr olanlarda böyle daha devam ediyoruz. Zinaya musur olanlarda, zina edenler de bu geceden mahrum. Elhamdülillah bunların saydığım birisi bizde yok hocam. Baştan takip edip gidiyorum. Şu var mı acaba? Faize musur olanlar. Parasını faize verenler Altıncısı Bizim burada faize parasını da vermez. <gülüyor> vermez deme. Okumuş yazmış adamın kendine diyorum da o yarın dükkende diyor ticaret ediyor benim de param ticaret ediyor. O dükkende ticaret caizdir. El kasibi habibullah kisbi ticaret edenler Allah'ın dostu Allah'ın habibi diyor çocuklarının rızkı için. Dükkanlara sokulmuş da halalından rızık da ediyor. Ama seninki paranın faizi oluyor. Paranın faizini Allah Kur'an-ı Kerim'in e, 25 sahifesinde haram haram haram olduğunu, zehri zıkım olduğunu daha doğrusu zina şeye veren parasını faize veren kimse Kabe yolunda 70 türlü günahı var. Kabe yolunda anasının nikahını kabul etmiş gibi günahkar der. İmam-ı Efendimiz Allah şefaatine nail etti ya Rabbi bir binanın gölgesinde cenaze kılarken şu gölgeye gel ya ya imam dediler varamam o gölgeye dedi nereye varamam onda benim alacağım var da onun yerine faiz olur diye vücutum soğur o de belki paranın yerine geçer de e, riba olur faiz olur diye korkuyorum dedi onun için Bağdat'ın o ıscağında yandı imamı azam onun için imam bir koyun çalındı, Bağdat'ta, Yahyalı'nın bir yerde on sene kasaptan koyun eti alıp yemedi. Bizim imamımız i̇mam mazam, Azam. Niye yemeyin? Belki o çalınan koyun kesilir de onun eti olur diye korkuyorum. On sene yaşar koyun, on seneden sonra koyun eti yiyeyim dedi. Hele koyun eti yemeyelim dedi, yemedi. Böyle imam o. Allah şefaatine nail etti ya Rabbi. Demek ki faize musur olanlar da böyle daha yelincisi tükendi oldu ona iniyorum. annesine babasına asıl olanlar da anasını babasını kıran kimseler de bu geceden mahrum etme hocam Ana kanaatınız olsun böyle peygamberin yazışı hadisi böyle kim anasını babasını kırdıysa bu geceyi boşuna bekler illa onların rızası bulunacak ondan sonra İş yerine varacak yoksa imkanı yok bu hakkı dair on gün vazgeçirsek tükenmiyordu anne baba hakkı çok mühimdir yani Allahu Teala azrattları ve Abdullah avela düşrikü biri şey em ve bildeli deniyorsa sana kendine itaattan ibadetten sonra anne baba'ya itaat Allah emrediyor bediur en işkuri ve niwalidir Allah'a itaattan şükürden sonra anneye babaya itaat edin diye Allah emrediyor. Ben olsam belki olur ama imkanı bulunmuyor. Belki bir daha elime geçen bir, diye geçmem. Ana baba hakkında ta Ramazan'ın iddialinde konuşmuştum. Şimdi bir daha konuşayım dinle. Sahabe-i kiramdan Hazreti Alkama radıyallahu anh. Allah şekalatına nail etti ya Rabbi. Hastalandı. Peygamberimiz sahabeleri gönderdi. Vardılar. Dediler. Ya Alkama? Hmm, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah Dilini gösterdi. Dilimi döndürmiyorlar dedi. Diliyle demedi de eliyle ahraz gibi işaret ederek dilim sizin dediğiniz la ilahe illallah'a dönmüyor dedi. Dönmüyor. Dönmüyor kuşlar peygamberimize yetişti peygamberimiz kıymetli bir sahabesi ne oldun ya alfama dedi he, he, dilini gösteriyor la ilahe illallah muhammedur rasulullah hastana böyle diyeceksin diye dersen demem derse küfre varır da ancak böyle duyuracaksın Hem hastaya okunacak bu bir kat yanına vardın mı ya men ya ahmet geliyor hep kim ne ölüyor o zaman göz tavana dikilmiş da gözüm feri dökülmeye başlamış düşmanlık da geçmiş düşmanların dost görünüyor o zaman ama doshang yamaca geçiyor ondan sonra la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyince diyemeyeceksin o da derse men ahir kelamu. la ilahe illallah dakhala'l cenne Böyle değilsen o da diyecek olursa cennete dahil oldu buyuruyor peygamberimiz. Olacak demeyiyor. Kimin son kelamı la ilahe illallah olursa cennete dahil oldu. Allah'ım el aman ya Rabbi, şu kadir gecesi hürmetine ölürken bunu okuyarak bizi öldür yarabbi. İşte derdimiz o. Başka dertlerin hepsi unutulur gider. Bunun ne suçu var acaba dedi yani bir ahlakını haber verin dedi oturdular ahlakını haber verdiler yirmiş tane iyi ahlakı çıktı bir tecrüt kötü ahlakı yok ya Muhammed dediler sabırlıydı kanaatliydi tevekkülüydi tevazu oluyordu şakavetliydi cömardıydı şuydu müddi saydılar öylese annesinden babasından sağ kimse var mı dedi annesi sağ ya Rasulallah getirin anasını dedi getirdiler annesini buyur ya Resulallah şu çocuğuna hakkını helal et dedi haram olsun ya Resulallah dedi. ya Allah ben buldum dedi ya Rabbi. Nasıl? diye ana ne için haram ediyorsun dedi ben bunu everdim ya Resulallah da dedi gelini dedi. kalk yemeğimi bişir dedi gelinle benim elim demek dediğini beğenmiyor yurda dedi eli kirli değil beğenmedi demek ki dedi kendi ailesine kalk yemeğimi bişir dedi ana Zahar sana zahmet olmasın diye böyle yaptı. Yapma Allah aşkına yahu dedi. Yok ya Resulallah gönlüm kırıldı dedi. O çocuk da anan incinesin yazlık da ailen bir şeysin demek istemiş ya. Haklı olduğu halde böyle değil duruyor. Ya sen haksız olur da babana bunak, annene koca karı çenesine vuku vurunca bir tarafa sapılanlardan olursan... Çekeceğe ancak bir Mevla bilir bu geceden de zerre kadar bir tayiden olmaz. Peygamberimiz halal etmiyor mu dedi etmiyorum bu yalnızca öyleyse dedi. Peygamberimizde siyaset muamelesi vardı. Çok odun biriktirdi, ataşı vurdu, ataş dur dur dur dur dur Sağ olarak yatağıyla atın ataşa dedi. Ataşa atacak zaman annenin ciyeri yanık olur. Halal olsun ya Resulallah ne oldun dedi. Yavruma dayanamam. Ya cehennem ateşine ne hal Onu görmüyorum dedi. Çocuk. Alkama ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Ne oldun ya alkama dedi. Ya Rasulallah. Anamdan emdiğim yumuşak sütler çelik gibi oldu dilimin üstünde dedi. Dönmeye imkan bulamadım dedi. Dilim dönmüyor dedi. Onun için söylememe imkan olmadıydı. Şimdi anam halal olsun deyince dilimin üstü yumuşak dedi söylemeye başladım. Ana baba hakkı. Yüzlerce söz var ama ne diyeyim şimdi nereye sığdırayım Kadir Gecesine. Onun için böyle kalsın. Şu yedincisi bitmiş. ...sekizincisi... kavjulukla meşgul olup laf taşıyanlar da bu geceden mahrum. Kavjulukla o partidan o partiya laf götüreyim de bir kulüp civarası versinler. Zıhımın dibini içe inşallah burnundan titil titil gelir inşallah. Milleti birbirine dırdalığı önem oldu, planlı, aslı var mı ne diye sürünür size. Aslı var mı yok mu demez. Onu birer birer dinler ibedi onu için kin eder aslı yok bre oğlum işte o aranın soytarısı Nammamı, yarın maymun suratında Allah'ın huzuruna varacak onu niye dinleyon da memleketin yavrularına küs oluyorsun Allah Allah böyle bizim hallerimiz ya. sekizinci kavuculukla meşgul olup laf taşıyanlar da bunlar da şeyde azepteler kadının birisinin bir kız çocuğu vefat etti ...oraya bir kıymetli eşya düşmüş... ...çıkardılar kabirden... ...vardılar ki kabirin içerisinde... ...kız çocuğu ataşın ...cehennem ateşinin içerisinde... ...bir yılan da dilini soruyor... ...geldiler... ...dediler bir ulemaya... ...karının yanına vardılar... ...kız çocuğunda ne adet vardı... ...dört, rüka, dört vakti kılardı ve yatsıyı kılmazdı... ...bir... ...ırbıksız olarak ta tavalete giderdi ...taharet yapmazdı... ...iki... Üçüncüsü, insanın kapısını dinlerdi ve o evden öteki eve laf taşırdı. İşte bu laf taşıdığının yüzünden, taharatsızlığının yüzünden, yatsı sıyıkılmadığının yüzünden kabirde daha insanların göreceği şekilde azaba uğrayıyor. Kitaplarımız bunları da yazıyor. Dokuzuncusu, sıla-i rahimi terk edenlerinde, sıla-i rahimi terk edenlerinde, Sıla-ı biz anlamak ki memlekette farz farz bir kız kardeşin bir annen bir baban bir kardeşin başka bir memlekette ise onu şimdiki zeketin ile zeketinle sadakanla e, varlığınla gelip ziyaret edip şu var belki fakirliğe düşmüş onu sıla Rahim etmek üzerine farz bunu yapmayanlar indallah mesul ah teyplere sınsa da bir teciğini desem size Fahri kainat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şehrinde bir amenetçi Mehmet Baba vardı. Herkes amenetine inanır, senet kürek istemez diye. Birisi çok para kazanmış, Türkiye'den olur, orada parayı Mehmet Baba'ya koymuş gelmiş. Şimdi geriye varmışmış Mehmet Baba ölmüş. Yüz tane madeni lira demiş bu. Sana mi sana mi aramış. Kimse yok, kimseye vermemiş. Bir ulemaya vardı, ölmüş gitmiş, duyulmaz sesi dedi. vetakine vardı, duyulmaz. Bir kutlu cihana vardı, zamanın kutbul aktabına, meşayih-i izamdan birine. Dedi efendim, böyle böyle, başımda bir iş var. Kolay o dedi. Kimseye diyeme, duyurma da dedi. Gece ravzayı mudahhar etsin. Peygamber Efendimizin mescidine etsin dedi. Perşamba günü dedi, o kubbanın içerisine amenetçi Mehmet Baba amenetimi ne ettin o sana cevap verir dedi korkma dedi vardı gecesinde orada çığırdı çığırdığı zaman 3 defa çığırdı ses gelmedi 10 defa çığırdı ses gelmedi kendimi bizzata duyulur ses benim gibi adama mı duyulacak dedi çıktı koydu gitti vardı dedi efendim duyulmuyor dedi öyleyse filan kuyuya var dedi o perişamba o kuyuya çığır dedi Allah Allah dedi. Çok kafasını salladı. Gitti o kuyuya çığırdı. Amenetçi Mehmet baba amanetimi ne ettin dedi. Oğlum emanetini Fatıma Taz Zühra hurmalarının iki hurmanın arasını üçer adım ölçtüm. Üçüncü adımda altı adım geliyordu. Orada üç taş üst üstüne konlu onun tabanında paran gömlü Kimseye inanamadım hakkı zayi ederim diye oraya gömdüm. Oradan al dedi peki dedi ameliyatçı baba anladım onu ya dedi sen ne dedi bir perşembe evvel dedi ravzayımda haraya çığırdım da sesin gelmedi dedi şimdi dedi bu kuyunun dibinden sesin geliyor oraya Allah'ın has kulları varıyor dedi Nevi sen has değil misin herkesin emanetini? Ben sılayı rahim yapmamışım. Burası peygamber memleketi değil. Annem babam o memlekette kalmış da onlar e, fıkaralıkla ölmüş. Ben burada zengin idim de onları sılayı rahim yapmadım da onun yüzünden bu azaba düşar oldun Biz cehennemde oğlum dedi. Onun için akraban ne varsa sılayı rahim yapar. Bu da bunlar da buradan gaksın geçsin diyor. Altan mahrumdur sıla rahimi terk eden. Daha 10'uncusu kumarbaz olanlar, kumar oynayanlar bir tecit çaynan olursa da o kahadı eline, o aşını eline aldım otay e, kara göçünün gamı ile elini yumuş gibi münakker oluyor. Baştan Oradan bir tecik zıkın çay içtim mi o kumardan 40 gün ameli hak oluyor. Ameli duruyor yerinde. Bunun için bunlar da bu geceden mahrum. Allah bizleri mahrum koyma ya Rabbi. Ondan sonra bu gecede verilen atiyeler Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz, "Ya Muhammed" dedi. "Ya Muhammed, söyle bu gecede ben ne yapayım? İstersen Allah'a zikret istersen Kur'an-ı Kerim oku istersen salevat-ı şerife oku istersen gaza namazı kıl istersen kesbih namazı kıl istersen kadir namazı kıl <gülüyor> ben sana bir şey tarif edeyim bunu mutlaka yap <gülüyor> Allahümme innek, inneke afu vuntuhibbul afve faafu anni de anlayamadım hocam o Arapça olduğu için anlayamadım. Ya Rabbi ben günahkarım. Sen affı seven. Beni affetti. Bu gecede affolunursun buyurdu Peygamberimiz. Bunun için bizim yapacağımız neymiş? Tesbih namazı kılarsak şu. Ammi muhteremlere Abbas Hazretlerine, Ya Ammi dedi Peygamberimiz Sana on haslatı hayr ile İkram etmiş olayım ki onu işlediğin vakit zembiyin evveli de affolsun, ahiri de. Sana on haslak vereceğim. Cedidi de affolsun, kadimi de. Yeni ettiğin günahta affolsun, evvelki ettiğin günahta, hataan ettiğinde kasıt ettiğinde günah affolsun. Sagiri de affolsun. Kebiri de. Küçük günahın da affolsun. Büyük günahın da. Gizlisi de affolsun. Alelisi de mağfur olsun. Ne ya Yeğenim dedi. Dört rekat tesbih namazı kılacaksın dedi. Bunlar tüm affolunacak. Şimdi tesbih namazını Hocje bir kişiyle durursa sen de ardından bilmeden ne kadar iktida edersen olur tesbih namazı kıl. Tesbih namazını hocje fendi haber versin, istese ben haber vereyim. Bismillah, tesbih namazına niyet. Allahu ekberdir. Subhanehu okudun mu? Subhanallah ve ve la ilahe illallah Allahu ekber. Subhanallah ve ve la ilahe illallah Allahu ekber. Subhanallah ve ve la ilahe illallah ve ve la havle ve la kuvvete illa billahil azim en der. 15 defa bu başında. 4 rekatında 15'i de başında okunur. rikatın gördüğünde de başta 15 defa. Elhamdu çeker, besmele çeker. Elhamdı okur, zamm surayı okur. 10 defa da Subhanallah ve ve la ilahe illallah ve sonunda aliyul azim der. Rukuya geldi mi 10 da orada sen Allah'ın hamd ile 10 da orada. Bura 30, 15'te daha 45 oldu. İki secdede 10, iki secdenin arasında 10 daha, 30 da orada oldu, 75 olur. Öteki dikatta da 75 olur, 150 Götür 300 tesbih olur. 300 tesbihi çektin mi? Günahın evveli de affolunur, ahri de affolunur, kadimisi de affolunur, cedidi de affolunur. Hepsi affolunur deyim müjdeledi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam, ya amuca bu namazı kündekın. Kündekılamazsan haftada olsun bir gün. Kıl. Haftada kılamazsan ayda olsun bir tecittim. Kıl. Ayda kılamazsan senede olsun bir tecittim. ''Senede olsun bir tecik kılamazsan ömrümde bir tecik olsun diyor buyurdu. Bunun için bunu gelleyip kılacaksınız inşallah. Bir istiğfar okuyacağız, bir tevhid zikir okuyacağız. Bizden devlet dua istiyor, ordu dua istiyor, hastalar dua istiyor, merizler dua istiyor, meddet çocukları sınıfı geçeyim diye dua istiyor, anne oğlunun islahı için dua istiyor... Kadın kocasının ıslahı için dua istiyor. Koca ailesinin ıslahı için dua istiyor. Millet geçiminin için dua istiyor. İnşallah duamız kabul olacak. Çünkü evvel biraz istiğfani okuyacağız. Herkes şöyle düzenli diz çoklu otursun. Bütün günahlarımızı gözümüzün önüne alırsak çok iyi olur. Göz yumuldu mu günahı gözünün önüne pek gelir. Göz yumuldu mu günahlar şöyle düzülür. Onun üstüne istiğfar suyu döküldü mü böyle yukarıdan aşağıya döküldükse günah erir mahvolur. İnşallah dağlar gibi günahlarla geldik ama günahsız olarak çıkacağız inşallah ettaib-i münezdeb kemelle bela, günahtan tevbe eden o günahı bir daha hiç itmemiş gibi olur buyuruyor Peygamberimiz inşallah hiç itmemiş gibi olacağız cemi günahlarımıza nasıl nasuhla kebbe olsun Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Azim, ya Günahını iyice gözünün alıp nedamet gidemedin. Kalbimize yumuşaklık gelmiyor. Tekrar diyelim. Estağfirullah! Estağfirullah! Estağfirullah! Estağfirullah! Estağfirullah! Estağfirullah! Estağfirullah! Estağfirullah! Estağfirullah! Estağfirullah! Estağfirullah! Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah. Estağfirullah Al Azim, ya Malik Mülk El Kadiim. Estağfirullah Al Azim. Kalbi taş gibi olanlarımız var. Tekrar diyeceğiz. Estağfirullah. estağfirullah. Estağfurullah estağfurullah estağfurullah estağfurullah estağfurullah estağfurullah estağfurullah azim estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah azim ya malikel al mulk al-kadim la ilaha illa la ilaha He's not a La ilahe illa Allah Muhammadur Rasulullah Ya Hazrat Allah Celle Celaluhu ve Ammen aluhu ve la ilahe gairu Allah Allah Allah Allah Allah Allah السلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الاه يا اله ارحمني بجودك واعطائك يا ربي ya كربتي ya واقتدارك ya يا Kesme-i husnan, hürmetin arızanı ver ya Rabbi. Niyeti kastımızı müsteğim ya Rabbi. selametini, habibim rü'yetini, Çağrı yâri güzinin sohbetini, Yâri cinanda nasip et ya Rabbi. Sekeratımızın şiddetini, kalbimizin zulmetini, evli kıyametin muhnetini cümle imandan müberra et ya rabbi ev zamanlarımızda rahmet meleklerini irsal ettirerek ruhumuzu ihraç ettirerek e'lâi illiyine eden ruhlar gibi ikram et ya rabbi şu cami şerife bütün camilere cam olan ve rahmeti ilahiyen için Boyun bükenleri mesrur et ya Rabbi Memnun et ya Rabbi et ya Rabbi Şuraya nasıl cem olduysak Bütün camilere cem olan Bütün ehli imanı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Sancağı altında böylece haçlı cem ya Rabbi Canlarımız hulguma gelip Ellerimiz ellerimizle, ayaklarımız ayaklarımızla, cemi azalarımız birbiriyle elveda elfurakten ey gün buyurum aşkıla eşhedü. Bir daha eşhedü illallah eşhedü Muhammeden ve rasulü 3 yapalım. Eşhedü Ey nasil cennemize husn-u hatimeler tevfik et ya Ordumuza deniz seva karada daima mansur zafer et ya Rabbi. Amin. Bütün memaliki İslamiye'yi kahtu kaladan, taun ve vebaden ve cümle beladan masun et ya Rabbi. Emrazi şettaden, şemate-i adaden ve cümle beladan masun et ya Rabbi. Amin asa kirli islamiyemize selametler ihsan et ya Rabbi. başlara yasanu Toprağa döşenip, ateşi filkatla, ciğerleri büryan olan ana kuzularımızı perişan etme ya Rabbi. Hayır, Evlatlarını yetim yetamağa koyup sızlatma ya Rabbi. Hayır, Komünistler ayağı altında, ırzımızı, namusumuzu çığınatma ya Rabbi. Hayır, Hastalarımıza acilen şifalar ver ya Rabbi. Hayır, Yertlilerimize devalar ihsan et ya Rabbi. Hayır, edalar lütfet ya Rabbi. Rabbi, cümlemizi kazadan beladan, güç yetmez, tağat getirilmez... getirmez. sıkıntılardan muhafaza buyur ya Rabb. i Kadir kür şeref hurmetine, Cemalayı iman hurmetine, Azîreti Ramazan hurmetine, Kur'an-ı Din hurmetine, yan hurmetine, Sabısım yan hurmetine, sabı Aramızda bulunan küçük yavrular hurmetine. Seni affet ya Rabbi Amin. Oruçlarımızı kabul et Terevihlarımızı kabul et Zekatlerimizi kabul et Amin. Kıtralarımızı kabul et Amin. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i Belki hatim edenler de var Dergah-ı Egzet'in de seni kabul ile makbul et ya Rabbi Amin. ''Hasıl olan ecri mesubatı, evvelen bizat, ecrafı mahlukat, şefi'in usat, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhuna, eline, ashabına, bütün peygamberani ı izam, evliyayı kiram, sahabeyi kiram, mümin müminat, müslüm müslümat, annemiz, babamız, akrabayı talukatımız, ciğerpare yavrularımız.'' Dağlar başında kalan, hakile yeksan olan, bir Fatiha'ya muhtaç olan din kardeşlerimize da İhda edelim Rabbim vasıl et ya Rabbi, bütün mümin, mü'minatın ruhunu şadet ya Rabbi Amin. Gözlerimizi tavana dikilir yavrularımız hıçkır hıçkır ağlarken, ailemiz saçlarını yiyorlarken Allah Allah! Allah! Allah! Allah diyerek can vermek nasip et ya Rabbi! Allah! Allah diyerek öldür ya Rabbi! Hamre vardığımız zaman İki melek gelir çınarlar gibi, gözleri yalburdar şimşaklar gibi. Biri şu al sorar gök pürleri gibi. Dünya döner bir gün âlem fal olur. Münker meker gelir çok dil olur. Kanaatınız olsun, tek günmedi kimseniz kalmayacak. Çünkü annelerimiz öldü, babalarımız öldü, denelerimiz öldü, kardeşlerimiz öldü. Biz de bu hanğa öleceğiz. Dualımızı asan Rabbi Amin Kabirden on iki tırka kakacak insan, kimi maymun suratında, kimi hınzı suratında, kimi merkez suratında, kimi deve suratında, kimi yılan akrab suratında, kimisi de ayın on dördü gibi kakacak. Bizi mümin olarak ayın on dördü gibi kaldır ya Rabbi. Amin. Habibi Ekrem'in hormatına, leyla Kadir hormatına, amin diyen dilleri nar Yakma ya Rabbi Mahşara varırız Defterler karlar gibi yan. Kimiz müminlerin sağından gelir mü Münafıkların solundan gelir Kafirlerin dalından vurur göşünden çıkar Bizi okur Mahcup etme Sağdan lütfet ya Rabbi Sağımızdan lütfet ya Rabbi kanatınız olsun Kur'an-ı Kerimle sabit mizanı adalet kurulur Hazreti Muhammed Kürsüsünü atar sağında oturur. Bütün peygamber izan, evliyayı kiran, meleklerin huzurunda. Günahımız, sevabımız tartılır. Boyamız o gün yüzümüze vurulur. Ya Rabbi günahımızı çok getirip de sen benim ümmetimidin. Niye günah ettin diye Muhammed yanında bizi mahcup etme ya Rabbi. <Gülüyor> mahcup etme ya Rabbi. Habibi Ekrem'in Hormatine, Beyle-i Kadir Hormatine, Nuri Zulem Hormatine, Nuri Ekrem Hormatine, Cennetten çıkarıp, 200 sene semaya bakmadan ağlattığın Adem'e bağışla, suların yüzünde koydun, vapurun içinde bıraktığın, 80 kez ümmetiyle gezdirdin, Nuh Necillillah'a bağışla. Ya Rabbi, koç gibi bozlattın. Yahya Ali'ye selâm bağışlar. Bütün vücutunu kurda yedirttin. Eyüb hürmetine ya Rabbi. Eyüb Aleyhisselam'a selâm bağışta ya Rabbi. Hazreti Musa'yı on sene memleketinden firar ettiren, firavunu kahrettiğin gibi komünistleri, dinsizleri kahkar kahret ya Rabbi. Bizi hazret Musa'ya bağışla ya Rabbi. Hazreti Musa hürmetine ya Rabbi. Kafirlerin taz semaya çıkarttığın Hazreti İsa'ya bağışla ya Rabbi. Uhud Dağı'nda mübarek yüzünü yardırdın, şu geminin içine iki tane halkayı battırdığın, sinni saadetini kırdın, alemine rahmet için gönderdin, Muhammed Mustafa'ya bağışla. Amin. Ayağının altını ejderhaya sokturdun, sıddığa bağışla. Amin. Karnını edüllü übiye yardırdın, Omar'ın fare korvetine. Amin. Caminin içinde Kur'an-ı Kerim yazar okurken Teseyyekti kehumullah ve Semiul alim ayetinin üzerine Haricilerin kanını döktürdüğüm Hazreti Osman'a bağışla Amin. Köfe'de Tanrı'nın aslanı Ali Yalmurtaza'yı deve gibi boğazlattın ona bağışla ...Kerbela'da bir içim su verin de... ...ne olur hakkım helal olsun deyim... ...gökçesini vurunca... ...suyu kaynattın ...susuz öleyim de... ...Muhammed'in ümmetine... ...şefaat edeyim dedik deyim, Hazreti hazrat Hüseyin'e bağışla... ...ailesinin elinden... ...zehir içirttiğin... hazrat Hasan'a bağışla... ...kırk yerinden yamalı... ...Muhammed kızına bağışla çoban neysel karanına bağışla Amin. Allah deyi döşünü deve dizi gibi yeden Abdülkadir ya ye bağışla Amin. bizi bugün günahsız çıkar camiden cenni ümmeti Muhammed'i affet ya Rabbi Hicaz'a geleyim ki ciğerleri büryan olan erkek veya kadın din kardeşlerimize aciden hacca gitmeyi nasip et ya Rabbi. gidenlere tekdir gitmeyenlere ancak bu zaman nasıl et ya rabbim yerinde feriqun fil cenneti fe feriqun fis sair ve entazul yevma eyuhel mucrimun dediğin zaman Ey mücrimler, ey kafirler, ey bunahkarlar, müminlerden ayrılın dediği zaman bizi Muhammed tarafına ayır Ya Rabbi. Bizi sevgilin tarafına ayır Ya Rabbi. Bizi elimizi arkamıza bağlayıp, ayaklarımızı çotup, zamanının eline verip, yüzümüz üstün sürünü sürünü cehenneme atma Ya Rabbi. Amin. Habibi Ekrem'in hürmetine bizi Muhammed Mustafa ile beraber cenneti e'ladan, kildevsi e'lâ cennetinden cemalını gösterdiğin Zümra'ya ilhak buyur ya Rabbi. <Gülüyor> Din kardeşlerimizden dertli olup da bize şimdi söyleyemeyen içinden ah benim içinde bir dua etsin diyen öyle temennide bulan kardeşlerimizin içindeki o dertleri hayrına halaset ya Rabbi o sıkıntılarını gider ya Rabbi Habibi Ekrem'in hormatına, Leyla-i Kadir hormatına, Nuri Zulem hormatına, Nuri Ekrem hormatına Buyurun, eşhedü en <Sesan> la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. Bir dakika, eşhedü enne... Bir dakika, eşhedü enne Muhammeden ve Resulü. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah... ''Essalatu vesselamu aleyke ya Habib Allah'' ''Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin'' ''Ve selamun alel murselin'' ''Ve selametun alel müminin'' ''Ve selametun alel hazirin'' ''Velhamdülillahi Rabbil alemin'' Elinizi dizinizin üzerine koyun. Camimizin taştan yapıldığı için... Bayrağı e, kapısı da boyraza bulunduğundan, çok şiddetli soğuk olduğundan buraya bir e, kömür sobası alınacak. Bugün onun parası inşallah çıkarkana temin edilecek. Bunu vermenizi yüksek vicdanınızdan rica ediyorum. Buraya hafızlarımızdan birisi gelsin, bir Kur'an-ı Kerim ile bitirelim. Hafız tayfırı nerede? Kadir, geceniz mübarek olsun. Size çok zahmet ettim, hakkınızı helal edin. <gülüyor> ben ikide size helal olsun. Hak şu kadar. Peygamberimiz Hazreti Ali Efendimiz, bana bir tecik hak belleden şu kadar hakkı var. Boğazına git takar da kölevi satarsa anca o hakkı üreşebilirim diyor. Benim bir aydır yaptığım bazı bin helal olsun. Amin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim La yazal bunyanuhum alladhi banaw bi-nawribatan fi qulubihim illa an taqaddaqun bihim B Allah Alim Hakim. İn Allah iştra min al Müminin anfası ve amvalahın bi Yukatılın bir sibiyle Allah'ın ve yuktanın bir sonraki ve yuktanın bir sonraki ve yuktanın bir tenraati vel injil vel qur'an zaman evse bi'ahdi minallah fe'snabshiru bi'aykumul 제�ira şeyin f долларов ай h House Ta'yon <Sessizlik> el <Sessizlik> Ben hıe anilümmgerivelham bir bu elli odu dille Ve ben şiril mümin Allah شغران ربي